Arkadaşlar devam ediyorum. Duyabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir ses sorun yok. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle 35-40 dakika daha devam edelim. Burada. <gülüyor> Felsefe ilimleri nasıl tasdif ediyor Şehristani? Buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi Şehristani felsefe tabirini kullanmıyor ve hikmet tabirini kullanıyor. Öncelikle oradan başlayalım. İlk haftalarda hatırlayacaksınız arkadaşlar tercümeler ve ondan önceki bahislerde felsefe nasıl adlandırılıyor diye bir şeyimiz vardı, onlarımız vardı. Hikmet, İslam filozoflarının ve İslam kaynaklarının çokça kullandığı bir tabirdir. Burada tabi hikmet kavramının kullanılması özellikle bu alanın İslam noktayı nazarından meşru taraflarının olduğunu veya bütünüyle meşru olduğunu göstermek gibi bir zemine de dayanıyordu. Şehir-i de burada Gazali'de olduğu gibi topyekun bir felsefe eleştirisi tabi yapmayacağı için olumladığı tarafları var ve bu anlamda da şehristani'nin hikmet tanımını, hikmet tabirini kullanması önemli bir durumdur. Şehristani arkadaşlar çok da gelenekte karşılaşmadığımız farklı bir tasnif sunuyor. Aslında tasnif özü itibariyle çok bildiğimiz, hepimizin aşina olduğu İslam sıkça kullandığı Aristoteles'e dayalı bir e, tasniftir. E, bu ne demek? Şu demek e, İblisina'da hatırlayacaksınız arkadaşlar. E, Ondan iki hafta önce kindiyle e, kindi ilimleri belli şekilde tasnif ediyordu. İblisina'ya geldiğinizde size bir tablodan bahsetmiştim. Yani İblisina e, felsefi ilimlere giriş mesabesinde olan mantığın yanında felsefeylerinden ikiye ayrıldığını, birine el hikmet nazariye yani teorik felsefe, e, ikincisine de el hikmet ül yani e, ameli fiili, e, pratik felsefe, diyordu. Bu ayrımı Şehri aynen koruyor fakat onda alışık olmadığımız durum, farklı bir tabir, farklı bir terim e, olarak karşımıza farklı terimler kullanıyor. E, farklılaştığı yer orası. E, teorik felsefe onun için kullanan nazari kavramı yerine o kavli kavramını kullanıyor arkadaşlar. Ve pratik felsefe ile kullandığımız ameli kavramı içinde şey fiili tabirini kullanıyor. Yani teorik felsefe ile biz matematik bilimler, doğa bilimleri ve metafiziği kastediyoruz. İbn Sina'daki tasnifte böyledir. pratik felsefe ameli felsefe ile ise ahlak, el, ev yönetimi, yani tedbirül menzil ve ekonomi dediğimiz ilim ikinci olarak ve üçüncü olarak da siyaset yani ahlak, ev yönetimi ve siyaset e, bu ayrımı, e, şehristani, kavli hikmet ve fiili hikmet e, tabirlerini kullanmak suretiyle aslında e, koruyor, farklı bir e, şey yapmıyor evet Bu ayrımı biraz daha şey yapabiliriz. Şöyle aşağılara doğru bakıyorum. şimdi doğrusu çok da farklı şeyler söylemiyor. Yani gelenekteki ayrımın aynısı var. Farklı bir şey var. Terim farklı terimler var. Buradan biraz okuyayım arkadaşlar ben. Evet, sayfa 84'ten devam edeceğim arkadaşlar. Şehri kavli ve fiili hikmeti dair yapmış olduğu bu tanımlamalar oldukça özgün görünmektedir. Özellikle de fikirlerin çok yakından tanıdığı ve felsefesine özel bir önem artettiği i̇bn Sina'nın hikmetin bölümlerine dair yapmış olduğu meşhur tanımlar dikkate alındığında bu özgünlük daha açık bir şekilde fark edilmektedir. Bu tanımlarla karşılaştırıldığında Şehri Saniye'nin felsefeyi ya da hikmeti bölünmesine var olanlara göre değil de filozofa göre ya da hakime göre yaptığı görülmektedir. Bir başka ifadeyle Şehristani'nin tanımında nesneden ziyade özne dikkate alınmaktadır. Nitekim o yukarıda geçtiği üzere kavli hikmeti akıl sahibi kişinin ifade ettikleri, fiili hikmeti ise hakimin fiili olarak ortaya, hakimin fiili olarak e, ortaya koymaktadır. E, aslında yani özünce aralarında bir fark yok ama Şehristani e, İslam filozofları ve tabii İbn Sina'yı batıl felsefe yapmakla itham ettiği için e, tanımı da tabi ki değiştiriyor. Yani kavli hikmet e, akıl sahibi kişinin akledip ifade ettikleri fiili hikmetse hakimin fiili. Burada hiçbir e, aslında ayrım yok. E, teorik anlamda e, bir farklılık yok ama içi doldurduğu mana itibariyle e, birbirlerinden tabii ki e, ayrıştıkları söyleyebiliriz. Devam edelim. Bir önceki yaklaşımla bağlantılı bir şekilde burada dikkati çeken bir diğer hususta İbn Sina'nın felsefenin bölümlerini tanımlarken onları aynı zamanda bir bilgi alanı olarak görmesi, yani nazari ve ameli felsefenin son tahlilde varlıkların bilgisi olduğunu düşünmesi bunun muhabirisi Şehlitani'nin e, felsefenin bölümlerini söz ve fiil olarak algılamasıdır. Onun bu yaklaşımlının İbn Sina ve Farabi gibi filozoflar tarafından temsil eden felsefelerin, kesin olarak varlıkların bilgisini verdiği yolundaki felsefe iddiaya yönelik bir kuşkudan kaynaklanması mümkündür. Zira Şehistani kavli hikmetin tanımlayırken onun elde ediliş yoluna da değinmekte ve bu bağlamda kesin bilgi veren tanım ve burhan yanında kesinliğe götürmeyen eksik tanım ile eksik akıl ürütmeyi ifade eden tüm varında buna dahil etmektedir. O halde bu noktadan bakıldığında şehistane açısından Füzov'un hak ettikleri ister kesin bilgi veren yöntemlerle elde edilsin İsterse kesin bilgi oluşturmayan hatta bilgi sağlamayan yollarla elde edilmiş olsun, yine de kavli hikmet çekmeyi ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu noktada ona göre felsefenin aktedilen şeyler olduğu belirlenmekle birlikte bu aktedilenlerin gerçekten doğru olup olmadığı meselesi en azından şüphen bırakılmaktadır. Benzer bir durum şehristaninin fiili hikmet tanımında da görünmektedir. Çünkü burada da fiili hikmet ibn Sina'da olduğu gibi nasıl davranılması gerektiği'nin kesin bilgisini vermek yerine, filozofun kemale ermek için yaptığı fiilleri ifade etmektedir. Bu durumda da filozofun bu fiillerinin gerçekten iyi ya da doğru fiiller olup olmadığı meselesi tartışmaya açık bırakılmaktadır. Ve Burada kısaca şunu söyledi, e, filozofların e, taksiminde e, nazari hikmet e, var olanlara göre yapılmış bir şeydir. Yani varlık dikkate alınmaktadır. E, varlık, e, sal e, duyu organlarıyla müşahede edilebilen varlıklar yani doğa bilimlerinin, tabi İYAT'ın konusu olan e, varlıklar ve dolayısıyla doğa bilimleri bu bilimlerle bu konularla in, e, ilgilenir. E, doğada bizzat bulunmayan fakat e, doğadaki varlıklar üzerinde uygulanabilen ilimler ki matematik ilimler mesela geometrinin şekilleri doğada bizzat şekil olarak bulunmaz ama biz akli olarak tasavvur ettiğimiz şekli ve yine doğada bulunmayan sayıyı biz varlıklar üzerinde uygulayabiliyoruz. Onun için matematik ilimler doğadaki varlıkların üzerinde hesapla ve ölçüyle daha doğrusu ölçüyle diyelim ölçmek suretiyle uygulamaya geçirilebilmektedir. Metafizik ise duyu organlarının ötesindeki varlık alemini ele alan konulardır. Yani ne demek istedik? i̇bn Sina'nın ve ondan önceki filozofların nazari ilimler diye yapmış olduğu ayrımda nazari felsefe, teorik felsefe aslında varlıkların bir tasnifidir. Varlıklara göre yapılmış bir tasniftir. Fakat Şehristani ise öyle, o kritere göre yapmıyor. Evet, tasnif aynı. Ama e, burada İbn-i e, teorik felsefe yerine kavli felsefe e, diyor ve bu kavli felsefede de e, mantıkta kullandığımız bizim bazı kavramlar var. E, tanım ve akıl yürütme gibi tanımlar da kendi içinde tam tanım ve eksik tanım şeklinde ikiye ayrılıyor Doğru akıl yürütme var yani doğru mantık yürütme ve yanlış mantık yürütme. Kavli e, teorik felsefenin Şeydeki kavli diye karşılığı e, Şehristani'de bu alandaki bilgilere gittiğimiz yolu kasteder. fiil hikmet de yine e, şöyle farklılaşıyor. fiil hikmet e, filozoflarda daha doğrusu nazari, e, ameli felsefe yine e, insanın gündelik hayatındaki fiil ve davranışlarına tahalluk eden e, konular ve bunlarla ilgili bilgidir. Şehristani ise burada bilginin yerine fiilin kendisini e, muhatap e, alıyor. E, burada da aslında böyle bir e, farklılık. E, aslında e, tabii önemli adetilebilecek bir farklılık ama e, akademik bir mevzu. Burada arkadaşlar bence şöyle oraya bağlayalım. Yani burada e, iki cümleyle Şehristani Felsefeyi ki onun tabiriyle hikmeti e, kaça ayırıyor? Önce onu bir e, not alalım. İkincisi her bir alanı yani kavli hikmet ile, ile neyi kastediyor? Bir cümle ve bir cümle fiili hikmet neyi kastediyor? E, bu kadarı kafi olur arkadaşlar. <gülüyor>